1510, numaralı konu, Hz. Peygamberin ihlas, felak ve nas surelerinin her gece okunmasını tavsiye etmeleri, evet, Ukbe bin Amir el-Cühen'i şöyle anlatıyor, yanına gittiğim bir gün Hazreti Peygamber bana, ey amirin oğlu Ukbe, seninle ilgisini kesen kişilerle sen ilgini kesme, seni mahrum bırakıp sana bir şey vermeyen kimselere sen ver, sana zulüm ve haksızlık yapanları da bağışla, buyurdular, başka bir gün de şunları söylediler, ey amirin oğlu Ukbe, sana bazı sure Öğreteyim ki Allah Teala onun benzerini ne Tevrat'ta, ne Zebur ve İncil'de ve ne de Kur'an'da indirmiştir. Sonra bunları okumadığın hiçbir gecenin olmamasını tavsiye ederim. Bunlar kul ı ehad, ihlas, kul eûzu birabbil felak, felak, ye kul eûzu birabbin naas, naas sureleridir. İşte Hazreti Peygamberin bana okumamı emrettikleri günden bu yana bunları okumadığım bir gece olmamıştır. Hazreti Peygamberin emri olduğu için de bunları asla terk etmemem gerekir.